Naziat suresi Mekke'de indirilmiş olup 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve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 Kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz. <Gülüyor> Günü gelince, Sura ilk üfleme, Yeri şiddetli bir depremle yıkacak. Onu izleyen ikinci üfleme, Herkesin mezarından kaldıracak. <Gülüyor> O gün katler güp güp atacak gözler yere eğilecek Yaqulûne a'innâ lemardûdûne filhâfireti e'idâ kunnâ izzâman nefireh Kâlû tilke iden karratun khâsireh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 Bir anda mahşerde toplanıverirler. <gülüyor> Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona kutlu Tuva vadisinde şöyle seslenmişti.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 Rafasamkha fesouha ve atış geceleri ve axrja Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı.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 Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi O'na aittir. <gülüyor> Sana düşen sadece O'ndan korkanı uyarmaktır. Ke ennehum yevme yaravneha lem yelbethu illa aşiyeten evduhahâ. Onu gördükleri gün, öyle gelir ki onlara, yalnız bir akşam veya bir sabah paslı durdular dünyada.